Enes radıyallahu anden rivayet edildiğine göre, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, Sizden biriniz kendisi için sevip arzu ettiği şeyi din kardeşi için de sevip arzu etmedikçe gerçek anlamda iman etmiş olmaz, Buhari, İman 7, Müslim, İman 71 ila 72, ayrıca BK, Tirmizi, Kıyamet 59, Nesai, İman 19, 33, İbn Mas, Mukaddime 9.